Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebi'nâ Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ba'd. 27 09 2009. Üç esas derslerimizin 5. dersi tevfik Allah'tan. Evet, okuyalım abi orayı. Bugün alacağımız yer şuraya kadar. Buraya yoksa komple yeter inşallah. İbarete çeşitli kadar değil mi? Hı hı. Rab ibadet edilen yani Ma'bud Allah Celle Celaluhu bir ayet-i şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratar Rabbinize kulluk ediniz. Belki böylece korunmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeryüzünü konup rahat edebileceğiniz bir döşek, göğü de onun üzerine bir çatı yaptı. Gökten su indirdi. O su ile size rızık olmak üzere meyveler çıkardı. O halde bütün bunları biliyorken Allah'a ortak koşmayın. Bakara suresi 21-22. Müfessir İbni Kesir, Allah ona rahmet etsin, ibadete müstahap olan ancak bu yaşayı yoktan yaratandır demiştir. İbadet, kulluk. Tamam. Orada duruyor Allah'a emanet. Bakayım. Başlık var. Ha, o başlık aslında yok. Kitabın aslında yok yani. Evet. İbadet çeşitleri diye geçmesi lazım. Geçmiyor mu orada? Şura var. Sonra ibadet çeşitleri var. İbadet demiş. Tanım yapmış bir tane. Hı. Hmm. Dereyim mi bir Öyle mi demiş. Hı. Yok. Öyle bir şey ben 3 esasta bilmiyorum. Allah'a Allah. emanet yani olun. Başka nuskada varsa. Evet. Şimdi e, diyor ki müellif rahimullah. Biraz geriye alalım bunu. Biz yani bir, biraz öncesini okuyalım ki bağlantısı. 3 esastaki bağlantısı belli olsun inşallah. Şimdi Müellif demişti ki fe iza kıle leke bime rabbek bir sana derse ki sen ne neyle bildin neyle bilirsin Rabbini derse sana fe Sen sende de ki bi ayatihi onun ayetleriyle bilirim Rabbimi ayetleriyle bilirim ve mahlukatih ve yaratıklarıyla bilirim Rabbimi Şimdi ayetlerine örnek veriyor diyor ki ve min ayatihi ayetlerinden şu örnekler vardır Allah'ın ayetlerinden Şimdi bu özellikle ayet diyor ayete neden ayetlenmiş ayet aslan alamet demek. Bütün bu her şey Allah azze ve celalin varlığı alamet olduğu için bu ismi almıştır. Tamam Şimdi ayetlerine şunu örnek veriyor. Gece, gündüz, güneş, ay. Bunu örneği veren kim? Muhammed bin Abdullah. Bu örneği veriyor. Sonra diyor ki: "Ve min mahlukatlarına da şu örnek vardır. Es-semavatu's-sebu vel aradun sebe 7 kat sema, 7 kat gök. Şimdi zaten 7 kat gök Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Kuranda yedi kat yer diye bir ibare, lafız olarak yok ama işaret olarak var diyebiliriz. Hani bir sema yarattık ve misli olarak yeri yarattık. O şekilde bir işaret var belki ama hadiste net var. Hadiste rivayetlerde net var yani y yerinde yedi kat oldu. Tamam. Şimdi dikkat edecek olursak müellif ne örnek verdi? Allah'ın ayetlerine gece gündüz, güneş ay. Mahlukatlarına ne örnek verdi? Gök, yer. Yer ve gök. Şimdi birisi şöyle bir soru sorabilir. Yani neden müellif güneşe aya gece gündüzü Allah'ın ayetleri dedi de yere Allah'ın ayetleri demedi? Değil mi? Yani yerde Allah'ın ayetleri. Veya yere göğe ne dedi? Mahlukat dedi. Yaratılmış dedi. Güneşe aya vesaire ne dedi? Ayet dedi. Neden güneşe aya mahlukat da de demedi? Ya hepsine mahlukat desen de doğru veya hepsine ayet de desen doğru. Şimdi aslında biz bunu anlattık e, derslerimizde de. değil mi bundan önceki derste? Kısaca şöyle diyelim. Gece gündüz, güneş ay dikkat ederseniz hep hareket içerisinde. Dönüp dolaşıyor. Değişim içerisinde. Yani Allah'ın varlığını alameti çok daha zahir gece ve gündüzün. Allah'ın varlığını alameti çok daha zahir gece ve gündüzün. Devamlı değişim içerisinde. Yer gök sabit daha daha çok. Değil mi? Yer gök daha çok sabit. O yüzden onlara Allah'ın ayetleri dedi. Yere göğe Allah'ın mahlukatı dedi. Allah bile Kur'an'da böyle isimlendiriyor bunu. Bakın devam edelim. Diyor ki: "Ve delilü teala bunun delili şudur. "Vemin min Allah'ın ayetlerinden şu vardır ki el-leylu ve'n-naharu şemsu ve'l-kamer." gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir diyor. Başka ayetlerde ne diyor mesela eee işte halaknas sema biz semayı yarattık. Ardı yeri yarattık vesaire. Yere göğe de ne isim verdi? Mahlukat ismi verdi. Bu Allah da Azerice'le de böyle isimlendirmiş. Ama hepsine ayet de desek hepsine mahlukat desek doğru. Delil ne? Şimdi bir kere hepsi her şey mahlukat. Bunun delili bu. Allah azze ve celle diyor ki: "Halaknakulle şey biz her şeyi yarattık." O zaman bunların hepsine mahlukat diyebiliriz. Ayet dememizin delili? Ayet ne dedik? Ayet lügatte alamet demek. Alamet. Bütün bu şeyler Allah'ın varlığını alamet midir? Alamet. O yüzden hepsi ayet ismini alır. Tamam burada bir sorun yok herhalde. Sonra Rabbi tanıtırken şunu şu ayeti veriyor. Diyor ki Rabbiniz yeri göğü yaratmıştır. Altı günde sonra arşe istiva etmiştir. Bunların hepsini anlattık. Sonra ondan sonra Rabbi anlatırken ne dedi? İşte bugünkü dersimiz. Diyor ki Rabb ibadet edilen demek. Rabb ibadet edilen demek. Şimdi bakın arkadaşlar bu Kur'an'ın müthiş derecedeki bir Ee, izlediği menheçtir, usuldür. Allah Azze ve Celle daima Kur'an'da rububiyet tevhidini zikreder ki, Ulûhiyet tevhidini istidlar etsin diye. Veya tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Rububiyet tevhidini hüccet olarak onların önüne koyar çünkü kabul ediyorlardı müşrikler. Hüccet olarak onların önüne koyar ki eğer siz rububiyet tevhidinde bir sorununuz yoksa sizin Ulûhiyet tevhidini yerine getirmeniz lazım. Yani bir insan rububiyetik ikrar ediyorsa uluhiyeti geçirmiyorsa yerine bu kendiyle çelişiyor demektir. O yüzden Allah buna çok e, güzel işaret ediyor. Bakın. Diyor ki şimdi bu okuyacağım ayet. Ya ya Ya min la Ey iman edenler, Rabbinize ibadet edin. Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Dikkat edin bakın. Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin ve sizden öncekilerini yaratan Rabbinize ibadet edin, umulur ki ne yaparsınız? Sakınırsınız. Şimdi Allah Azze ve Celle ne yaptı? Rabbinize ibadet edin, Rabbinize. Ama hangi Rabbinize? Bakın hemen ul rububiyet tevhidini koydu gündeme, yaratma. Çünkü biliyorsunuz rububiyet tevhidi neydi? Allah'ı fiillerinde bilmek. yaratan, öldüren, dirilten odur. Allah Azze ve Celle devamlı Kur'an'da bunu söylüyor. O yüzden bugünkü tasavvufçu mesela atıyorum. Şimdi ibadet yaptığını kabul etmez. O ayrı bir bab. Ama şimdi bizim nazarımızda yapıyorlar mı ibadet onlar? Allah'tan gayrısını yapıyorlar. Şimdi onlar kendileriyle tenakuz içerisinde. Çünkü onlar rububiyyet tevhidini ikrar eden bir taife. Değil mi? Bir fırka. Siz o zaman eğer rububiyyet tevhidini ikrar ediyorsanız o zaman uluhiye tevhinde de Allah Azze ve Celle'yi birlemek zorundasınız. Ne zaman ki siz Allah'tan gayrısından yardım istediğiniz işte bu ayetin mukatabısınız. Allah hemen söyler ki ben sizi yarattım neden benden gayrısından istiyorsun? Tamam Şimdi bir de bu ayet Mushaf'ta Kur'an-ı Kerim'deki ilk emirdir. Bu ayet. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emirdir. Mushaf sırasına göre. İndirliş sırasına göre değil. Yani bakın bu Bakara'dadır. Bakara'dan başlayın bu ayete kadar bir tane emir yok Kur'an'da. İlk emir budur. Ey iman edenler sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Hemen ruhubiyet, uluhiyetiz gidiyor. Önemine bak. Kur'an'daki ilk emirdir. Bak Fatiha'dan başla böyle git hiç emir yok. Ya hatırlıyor O yüzden aklınızda ki Kur'an'ın kendindeki ilk emri de budur. Şimdi ayeti devam edelim inşallah. Ya eyühennasu ubudu rabbakumul lezi halakakum vel lezine min qablikum le'alakum tettekun. Ey iman edenler, şey ey insanlar, sizi ve sizden önceki rab sizi ve sizden önceki yaratanları, yaratan Rabbinize ibadet edin umulur ki sakınırsınız. El lezi o Rab ki bakın. El lezi arda firashen. Yani sizin için bir döşek kıldı. Ve sema'a Ve semaide ne yaptı üzerinize bir bina olarak tayin etti. O en zelmine sema imen semadan su indirdi. Bakın, bu burada duracağız, tam? Semadan su indirdi. Dersimizin bütün kısmını sadece buraya ayıracağız. Semadan su indirdi ne demek? Bunu anlatacağız. Tabii ayeti tamamladıktan sonra dersi biteceğiniz alda kısa. Fe akraje bihi mina semerat iris kallekum. Bu suyla size ne? Yerinden semeratlar çıkardı işte, ürünler çıkardı sizin için. Fakat eşya Allah'a ve antum ta'lemun. Bakın bildiğiniz halde siz bütün bunları bildiğiniz halde, neyi bildiğiniz halde? Yani Allah bizi yaratmış, bizden öncekileri yaratmış. Siz bunu biliyorsunuz. Ne yapmış Allah azze ve celle? Yeri bize döşe kılmış. Bunu da biliyorsunuz. Başka semayı bize ne yapmış? Kubbe yapmış. Yani bina yapmış bize. Bunu da biliyorsunuz. Gökten su indirmiş. Bunu da biliyorsunuz. Bu suyla semerler çıkarmış, bize rızık vermiş. Bunu da biliyorsunuz. Bunların hepsini bilmekle Allah'a ortak koşmayın. Demek ki bakın Bugün insanların dediği gibi Mekkeli Müşriklerin rububiyetten daha haberiyordu. Rubuviyette yani rububiyette Allah'a inkar ederlerdi vesaire. Allah Azze ve Celle net söylüyor. Bu Kur'an'daki en net ayetlerden bir tanesi de Mekkeli Müşriklerin de Rubuviye tevridini ikrar ettiklerine dair. Bildiğiniz halde bütün bunları, bu entum tealemin burada hal olarak gelmiş Allah'a ortaklar koşmayın diyor. Felâtej alillahi endeden bu entüm tealemin. Allah'a sakın ortaklar koşmayın bunları bildiğiniz halde. Demek ki bunların hepsini biliyorlardı. Peki bir, bir, ortaya bir soru atayım. Mekkeli müşriklerin rububiyette bir problem var mıydı? İşte işgal. Bak, ee, Mekkeli müşriklerin rububiyette problemi vardı. Ama Mekkeli müşriklerin rububiyetin usul denecek böyle tabiri caizse isimlendirmek çok böyle zahir mevzularında rububiyet evinin sorunu yoktu. Aksi halde vardı. Yani bu, ke bu kemiği kim diriltecek bunların hepsini biz biliyoruz. Mesela şimdi ikinci bir soru sorayım ki ilk sorumla bağlantılı cevap vereyim. Allah'tan gayrısından yardım isteyen. Tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur? <gülüyor> Uluhiyet. İşte bu da eksik. İlkiyle. Şimdi neden? Bakın. Gelelim şu e, tanımlara. Rubiyet tevhidi ne? Allah'ı fiillerinde birlemek. Yani yaratan, rızık veren, zarar veren, fayda veren, öldüren, dirilten Allah'tır. Uluhiyet tevhidi İbadet. Allah'a ibadette birlemek. İsim sıfat tevhidi Allah'a kendi isim ve sıfatlarında Allah'ı birlemek. Şimdi Bunu anladık değil mi tevhid? Şimdi bir insan dedi ki, boyacı, bir tasavvur edelim meseleyi. Boyacı bir insan, boya yapıyor bir binayı, dış cephesini. İskeletler falan kurarlar ya bina önüne çıkmak için. Adam düşüyor. Havada düşerken demirin bir tanesini yakalıyor. Tekerle asılı kalmış, düştü düşecek. Tamam. Dedi ki, Ya i̇mam Rabbani yardım et bana. Bakın şimdi. Bu adama bakalım, bu Tevhid'in hangi kısmında şirk koşmuş? Bakın şimdi. Bu adam, ey imamı Rabbani derken, ah kendisinden bir zararın kaldırılmasını istiyor, değil mi? Evet. Zarar ve fayda verme, tevhidin hangi kısmı ileydi? Rubiyet, rubiyet tevhid. Bu adam ona ne sıfatı verdi? Rubiyet tevhid. Evet. rubiyet tevhid. Güzel. Peki, rubiyet tevhidin direkt diğer bir tarifi de neydi? Yani şey diğer tarifi diyorum. Tarifinin tamamı neydi? Allah'ın fiillerinde bilemek. <gülüyor> Bu fiillerine Allah'ın dirilten, öldüren, her şeyi gören, değil mi? Peki bu adam veya her şeyi duyan, bu adam ya İmam-ı Rabbani dedi dediği zaman kendisinin duyduğuna inanıyor mu? E duyma inanmasa söyler mi, seslenir mi? O zaman bu adam bakın rubiyetin fiillerinde de ne yaptı? Şirk koştu. Peki bu insan, e, ya İmam-ı Rabbani dediği zaman İmam-ı Rabbani'ye dua etti mi? Dua da ibadet mi? İbadet. O zaman uluhiyet evinde de şirk koştu mu? Koştu. Şimdi gelelim, bu adam dedi ki, ya İmam-ı Rabbani gördüğüne inanıyor mu? Duyduğuna inanıyor mu? Du görme, duyma hepsi ne? İsim sıfat, sıfat tevhidi. Ha o zaman bu, adamlar, bu adam ne yaptı? Tevhidin üç kısmında da şirk koştu. O yüzden baktığın zaman <gülüyor> şundan dolayı anlıyoruz ki Selefte tevhidi üç kısmı ayırma diye bir olay yok. Biz sadece terati bu elmi yebabından biz bunu anlıyoruz. Hani ilmi böyle taksimatlara bölüp insanların zihninde böyle düzenli şekilde oturma adına. Aksi halde bu ayrım yok. O yüzden baktığın zaman bir insan şirk koştuğu zaman, şimdi bak en basit örnek. Duyma, rububiyet tevhidi mi, uluhiyet tevhidi mi? Şey, uluhiyet, duyma, isim sıfat tevhidi mi, rububiyet tevhidi mi? İkisi de, çünkü uluhiyet, rububiyet neydi? Allah fiillerinde de bilemek, Allah'ın fiili, duyma fiili, görme fiili. O yüzden seleften bakıyorsun, geçmişte tevhidi ikiye ayırmışlar. Demişler ki, marifet ve ispat tevhidi ve talep tevhidi. Marifet ve ispat tevhidinden şunu kastediyorlar, isim sıfat ve rububiyet. Talep tevhidinden de şeyi kastediyorlar, uluhiyet tevhidi. Çünkü rububiyetle isim sıfatı hiç bir yerde ayrılmaz. O yüzden tekfircilere bir tekfirci bir insana soru sorduğun zaman neden İbn Hacer'e tekfir etmiyorsun? Neden İmam Suyuti'yi tekfir etmiyorsun? Veya neden İmam Nevi'yi tekfir etmiyorsun? Etmiyorlar. Şimdi bunların hepsinin neydi e, sorunu var? İsim sıfatlarının bir kısmında sorunu var. Evet. Tamam mı? Onda neden ediyorsun? Onda neden etmiyorsun? Tek bir cevap var. Allah şahit. Vallahi billahi tallahi sadece heva ve hevesten dolayı. Heva ve hevesi hiçbir ilmi Sebep ayrım yok bunların indinde. Bunlarla karşılaştık yani. Tek bir sebebi tek bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki, e, o isim sıfat tevile tevil hani tevile yer var onda. Tevile böyle bir pay alırmış. Tevile Tevil edebiliyorsun onu. İşte lugatta işte istiva istilaya geliyor. Bir kıvırma payı olduğu için özür oluyor onlar için belki." Hı -hı. Ama diyorlar ki şeyde, uluhiyette e, şeyde veya rububiyette Hiç kıvırma payı yok. Bir dakika. Şimdi neye göre kıvırma payı var? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 200 yerden fazla Allah Azze ve Celle'nin e, uluvda olduğunun delili var. 200'den başka. Bunun neyini tevil edeceksin? Değil mi? Bunun neyini tevil edeceksin? Şimdi bu tekfirci diyor ki, bu alimler bunu tevil edebiliyor. Yani yanlış anlamaya müsait tabiri caizse. Yani bir pay var yanlış anlamaya. O yüzden bu insan tekfir edilmiyor. E peki neden rububiyet, uluhiyet diyor ki pay yok onda? Niye? Bir sürü zayıf hadis yok mu? Adam ya onu sahih zannetmişse? Uydurmadaş yok mu Allah'tan gayrısından yardım istenme dünya kadar adam da onu öyle anlamışsa o zaman niçin onu tekfir ediyorsun baktığın zaman diyor ki uluhiye tevhidi açık Kur'an'de eğer sen öyle bakacaksan Allah'ın arşının üzerinde olduğunu bu kadar açık bir şey nereden bulacaksın yani bu kadar yani bu bu kadar mı kapalı bir mevzu yani eğer hani mesele çok açık veya dil şeklinde bakacaksan olaya en az uluhiye tevhidi kadar açıktır Allah Azze ve Celle'nin Uluv doldu. En az onun kadar açıktır. Ya hepsini tekfir edeceksin ya... ...hepsine cehaleti özür göreceksin. Tabi umum olarak. Her zaman değil yani. O ayrı bir bak. Tamam mı? Şimdi İbni Kesir Rahim Allah diyor ki... ...bunları yaratan yani bütün bunları yaratan... ...ibadete müstahaktır. O zaman diyoruz ki bizim geçmişimizden de... ...bunu söyleyen alimler var. Yani bak Bakın İbni Kesir de öyle anlamış. Rububiyet uluhiyeti gerektirir. Şimdi... Ee, son dediğim gibi başta şuraya değineceğiz bırakacağız inşallah Allah ne dedi ve semâ'e bina'en biz sizin e, semayı üzerinize bina ettik ve enzelnâ mine semâ me'en gökten de su indirdik şimdi bakın bu niçin önemli arkadaşlar şimdi bakın cari hadisi var mesela bizim bildiğimiz nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah nerededir o da diyor ki semada Şimdi bunu çeşitli şekilde itirazla, bu, bizim bu istisnal ettiğimiz bu rivayetten istisnal ettiğimiz Allah'ın sema'da olduğuna dair istisnal ettiğimiz bu rivayeti çürütmek için mesela, el-Sünnet'e muhalif birçok kişiden mesela çeşitli itirazlar görebiliriz. Bu itirazların biz bir kısmını geçmiş derslerimize söyledik, ama yeri gelmişken burada itirazlarından bir tanesini daha gündeme getireceğiz inşallah. Bunlar diyorlar ki, şimdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye sorduğunda nerede? Cariye dedi ki semada ama diyor ki sema ne? Semayı nasıl anlayacağız? Diyor ki her şey semadır. Her yüksek şey semadır. Mesela bakın. Şu evin ta tavanına Araplar ne demiştir biliyor musun? Sema ismini vermişlerdir. Her yüksek olan ve yerden yükselen her şeyin ismini Araplar zamanında sema vermiş. Biz Allah semadadır dersek şimdi sema yerden şimdi elimi kaldırdım. Kaç santim yaklaşık benim elimle? şu yer arası. 10 santim diyelim mesela. İşte bu yere göre benim bu elimin bulunduğu yer semadır. Benim şu anda kafam bu elime göre nedir? Semadır. Tavan benim kafama göre nedir? Semadır. O zaman yerden yükselen her şeyin ismidir sema. Çünkü sema nereden alınmış? Sema, yesmu, muven kelimelerinden almış. O da yüksek olma. O yüzden Araplar zamanında bakın. Eşeğin, atın, ineğin sırtına sema ismini vermişler. Neden? Eşeğin, atın en Üst bölgesi olduğu için. Yeryüzünde hatta öyle bir ileri gitmişlerdir ki ekin veriyorlar ya böyle çimler falan bitiyor vesaire. Böyle tohumlar falan bitiyor. Onlara bile sema esmini vermişler. Yerdeki otlara. Yerden yükseldiği için. Her şeyin sema olduğuna dair Kur'an'dan da şeyler var yüksek. Mesela kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fisseme. Güzel söz neye benzer? Güzel ağaca benzer. Aslı kökü sabittir. Dalları nerede? semada Asluhu'l-hasabitum ve fer'uha fis-sema. Semadadır. Halbuki bir ağacın dalı nerede? Yani bizim bildiğimiz hani bu bulutların orada mı veya ne bileyim? Daha üst değil. Değil Bak Allah ona ne isim vermiş? Sema O zaman sema ne arkadaşlar? Yükselen. Yani yüksek olan her şey. Yüksek olan her şey. E şimdi mesela bunu malzeme edinen bir insan gelse. Malzeme edinen bir insan gelse. Bize dese ki Cariyenin cevabına göre dahi Allah Azze ve Celle'nin sizin anladığınız manada semada olmadığını biz anlayabiliriz. Çünkü sema yüksek olan her şey. E burası da biraz yüksek sema. O zaman Allah burada. Yerden bir metre yüksekliğe de sema denir. Değil mi? Bu bir işgal. Şimdi bakın. Bunu anlamak için genel nasları tasavvur etmemiz lazım zihnimizde. Genel Kur'an-ı Kerim'deki nasları. Şimdi semadan iki şey kastedilir arkadaşlar. Semadan iki şey kastedilir. Birincisi... Mebni olan sema. Yani bu bizim üzerimize kubbe şeklinde bina edilmiş sema. Bu yedi kat sema dediğimiz. Tamam mı? Birinci manası bu. Tamam. Mebni, bizim üzerimize bina edilmiş sema. Semanın ikinci manası da demin anlattığımız yüksek olan, yükseklik. Her şey yükseklik. Bakın. Şimdi bir yere dikkat çektireceğim. Şimdi Allah diyor ki mine semai, ma Biz gökyüzünden ne yaptık? Biz semadan ne yaptık? temiz su indirdik. Peki arkadaşlar Allah suyu nereden indiriyor? Buluttan indiriyor değil mi? Buluta ne ismi verdi? Sema. Neden? Yüksek olduğu için. O zaman Allah şöyle demiş oluyor. Biz yüksekten ne yaptık? Su indirdik. Aksi halde buluta başka ne isim veriyor? Dikkat edin şimdi bak. Es sahabul musahharu veyne sema'i vel ard. Sema ve yer arasında musahhar, boyun, boyun eğdirilmiş bulutlar diyor Allah. Başka bir yerde. Bak şimdi bu ayette ne dedi? Bulutları ne yaptı? Sema ile yer arasında boyun eğdirilmiş bir şey yaptı. Sema ile yer arasında sema demedi şimdi buluta. Başka bir ayette ne diyor? Biz diyor semadan su indirdik yani buluttan. Şimdi ilk semane, ikinci semane. Bak burayı tekrarlayayım karışık gelmiş olabilir arkadaşlar. Bakın. Şimdi Allah diyor ki ayetin bir tanesinde diyor ki bulutlar için diyor ki gök sema ile yer arasında boyun eğdirilmiş bulutlar diyor. Yani bu bulutlar neymiş? Sema ile yerin arasındaymış. Şimdi bu o zaman burada bulut sema değilmiş. Bunu anlıyoruz. Çünkü semayla yer arasında dedi. Evet. Değil mi? Bulut sema değilmiş. Ama başka bir ayette ne diyor? Biz semadan ne yaptık? Su, Su indirdik. Ve endir ki yağmur nereden gelir? Buluttan gelir. Naslar da bunu teyit ediyor zaten. Hadislerde de var. Buluttan geldiğine dair. O zaman Allah bir yerde buluta sema dedi. Bir yerde semayla gök arasında. Şimdi o zaman nasıl anlayacağız? İşte bir tanesinde mebni olan sema Bir tanesinde yükseklik manasındaki sema. Anlatayım çünkü Allah başka ayette ağacın dallarına da semadır dedi, yüksekte olduğu için. O zaman bu ayette biz ne anlayacağız? O sema binen, biz semayı bina kıldık. Bak şimdi hangi sema? Bina edilen sema. Allah bina ettik diyor. Ve enzel nermine sema iman diyor bu seferde. Sema'dan su indirdik. Yani nereden? Yükseklikten. O zaman ilk sema hangisi? Bina edilen sema. İkinci sema hangisi? Yükseklik manasına gelen sema. Çünkü Sema Yesmuusu muven, Sema Yesmuusu muven kelimelerinden almıştır Sema ismi. Hani biz mesela e, Türkçe'de kullanırız. Geldi, gelmek, geliyorlar. Mesela gelmek geliyorlar. Ekler var hep böyle, değil mi? Yani anlayın diye kaba tabirle. Arapçada da böyle. Yani kelime e, değişik şeyler uğramış, sarfi şeyler uğramış. Şimdi diyoruz ki Sema Yesmuusu muven, Sema Yesmuusu muven. Yani Sema e, yükseldi. Yesmu yükseliyor, sumuven yükselmek. Bunun ismi de es sema, bizim sema dediğimiz. Şimdi cariyeye şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sorduğu zaman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sorduğu zaman, bakın dikkat edin. Eyin Allah dediği zaman, Allah nerede? Cariye mebni olan semayı mı kastetti? Yoksa yükseklik manasına gelen semayı mı kastetti? Ne dersin Aleyhan? Yükseklik olan semayı yükseklik olan semaye. Bence üstü mebni olan semaye. Evet. Mebni. Evet. Mebni. Mebni. Şimdi keşke tahta olsaydı işte evde, evde olmayınca biz normalde tahta ile şey yapıyoruz. Belki dersleri takip edenler biliyorlar yani. Şimdi bakın, ikisi de caiz. Şimdi bakın, ikisi de caiz. Neden? Şimdi yükseklik veya Mebni olan semayı kastettiğine dair özel bir karine var mı? Yok. Yok, umum. O zaman bakın, cariye fis sema dediğinde, bakın arkadaşlar, sema kelimesi neydi? Sema, yükseklik, ulu ve bina edilen şey demek. Bina edilen bu gök gibi bizim üzerimizdi. Başında dikkat edin bir tane harf var cariye cevap verirken. Fis sema, semadadır diyor. Şimdi burada eğer biz mebni olan semayı kastedersek semada demeyeceğiz. Ne diyeceğiz ona? Türkçe tercümesine. Sema'nın üzerindedir diyeceğiz. Aksi halde mebni olan semadır dersek biz arkadaşlar. Mebni olan semadır dersek Semadır O zaman Allah'a bir şey kuşatabilir mi? O zaman oradaki başındaki fi'yi üzerinde diye çevireceğiz. Çünkü fi'nin iki manası var. Fis-sema'yı alas-sema diye anlayacağız. O zaman cariyenin cevabı ya şudur. Ya cariye mebni olan bina olunmuş semaları bu yedi kat semayı kastetti. Ama ona Allah semadadır demeyeceğiz. Bu tercümeler tam yerinde değil. Bu bizim... Türkçeye çevrilenler yanlış anlaşılmaya müsait. Eğer mebni semayı kastediyorsak tercüme şu olacak: "Semanın üzerindedir." Çünkü fiilin iki manası var. Değil mi? "Semanın üzerindedir" anlayacağız. Eğer uluhda kastediyorsak, yükseklik manasına gelen semayı kastetmişse cariye, o zamanca evet Allah semadadır. Yani yüksektedir. Anladık burayı? Tekrarlıyorum. Mebni olan sema bina olmuş sema. Bir de yükseklik manasına gelen sema. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman Allah nerede? Cariye dedi ki fissema, fissemanın iki manası var. Ya dedi, ya cariye sema kelimesinden bina edilmiş semayı kastetti ya da yükseklik manasını ifade eden semayı kastetti. Eğer mebni olan bina edilmiş semayı kastettiyse bunun doğru tercümesi nedir? Üzerine Semaların var. üzerinde. Hı? Aksi halde cariye semanın içini kastetseydi Nebi Sallallahu Aleyhi onu yarması lazımdı. Küfür. Nebi Sallallahu Aleyhi küfre susamaz. Değil mi? Allah hiçbir şeyi kuşatmaz. Haceti Eğer bir insan bir şeye muhtaçsa onun sen beyanını geciktiremezsin. Anında cevap vermen lazımdı. Allah Resulü'nün şöyle demeye hakkı yok. Caiz değil Allah Resulü'ne. Yani bu cariye küfür işledi veya yanlış söyledi de ben burada susayım. Uyarmak zorunda. Allah diyor ki sana indirileni tebliğ et. O zaman biz anlıyoruz ki cariye burada eğer binayı kastetmişse, mebni olunan binayı, bunun doğru tercümesi ne? Bu bizim gördüğümüz şey gibi Türkçe tercümelerdeki gibi pek hoş değil. Semada değil Allah. Allah semanın üzerinde. O yüzden bugün bir insan Bukhari'yi tercüme edecekse atıyorum, şey Müslim'i, orayı nasıl çevirecek? Allah Sema'nın üzerindedir. Ya da altta açıklama yapacak işte bizim şu an açıklama yaptığımız gibi. Eğer cariye bununla yüksekliği kastetmişse ne diyeceğiz? Tercümesinde Allah yüksektedir. Tamam mı? Burayı anladık. Çünkü biz az önce ispatladık ki hem Arap dili edebiyatından hem de Kur'an'dan ve sünnetten ispatladık ki biz neymiş? Sema'nın iki manası var. Bir yükseklik... Allah ağacın dalına sema dedi. Araplar eşeğin sırtına sema diyor. Yerde biten çimlere ağaçlara sema diyor. Anlatabiliyor Şimdi buraya kadar anladık ama bir işgal bitmedi dikkat ederseniz. Nedir arkadaşlar o işgal? Bir insan geldi dedi ki tamam Allah semada. Sema dediniz ki yerden yüksek olan her şeye sema denebilir. Lugaten. O zaman Allah yer hariç çıktı. Bizim bir kaydemiz vardı her zaman. Ehl-i sünnete muhalefet eden her zaman muhalefet etmeye hazırdır. Yani adam hiç daha önce aklına gelmeyen bir istidlerle bile sırf belki münafıklık adına da olabilir bu. Sırf senin getirdiğin istidlerleri çürütmek adına bu tür şüpheleri getirebilir. Sana diyecek ki bu adam yerden yüksek olan her şey sema olduğuna göre Allah yer hariç yerden bir santim yükseklikten itibaren atıyorum. Sonsuza kadar her yerdedir. Değil mi? Her yerdedir. Şimdi diyoruz ki bunu anlamanın çeşitli şeyleri var. Şimdi bu e, bunu daha çok şeyde işleyeceğiz biz e, vasiyede bu böyle çok biraz derinlemesine işleyeceğiz ama burada mesele 3 esas olduğu için 3 esas da uluhiye ile daha çok alakalıdır. O yüzden çok böyle isim sıfat kısmına pek değinmeyeceğiz ama kısaca bu şüpheyi izahle etme adına cevabı basit yönden verelim. İşin böyle biraz derinlemesine inmeden. Şimdi baktığımız zaman rivayetlere mesela birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema üzerinde kürsü vardır, üzerinde arş vardır, arşın üzerinde Allah vardır diyor. Oradan anlıyoruz ki biz bu umum olan sema mevzusunu ne taksis ediyor? Bazı rivayetler taksis ediyor. Haslaştırıyor. Neye haslaştırıyor? Mebni olunmuş semanın üzerinde olduğunu beyan ediyor. Değil mi? Allah'ın arşın üzerine istiva etmesi gibi. Allah aksi halde bizim anladığımız manada her yerdeki sema olsaydı Allah gecenin üçte birinde hangi sema inecek? Zaten her yerdeki semada. Değil mi? O mantığa göre. Gecenin üçte birinde neye iner Allah? Dünya semasına. E zaten sana göre Allah her, her semada mevcutsa, yani yerden bir santim veya bir santimetre, bir milim, bir milimetre artık ondan daha az ne varsa, oradan itibaren başlar sonsuza kadar her yerdedir. Değil mi? Böyle bir mantık olsaydı o zaman Allah nereden inecek dünya semasına? Her yerdeyse. Bunların cevabı basittir. Bunu ancak yani samimi olmayanlar vesaire veya münaflık adına, cedel adına bu şüpheleri ancak getirirler ama maalesef var. Kelam elinden, felsefe elinden çıkmış. Adam diyor ki soruyorsun. Cari Allah semadadır demiş. Sema nedir diyor. O yüzden e, bir insan dese ki, şimdi kime? Kaşif sema nedir dese birisi ne dersin? Sema nedir? Şimdi, göre, ya, ya, ya, yoksa, Öğrendiğimiz şey üzere. Yükseklik de, yükseklik de, yani, de yani, Bina edilmiş, Bina edilen, evet. Mesela bir insan dese ki, sema... E, semadadır veya dildir. Semadan ne kast ediyorsun? Değil mi? Eğer semadan senin bina olmuş semada semayı kastediyorsan Allah semada olmaktan münezzehtir. Semanın üzerindedir Allah. Eğer sen semadan yükseklik kastediyorsan evet Allah yüksektedir. Hep bana bu işgal geliyor zaten. Şimdi Allah semadadır. Cihari hadisi. E şimdi Allah biliyoruz ya Allah onu da ağaçın üzerinde e, Şimdi Allah semadadır deyince sanki içine dahil olmuş diyor. Bu, i̇şte bak, iş işte, işte biz ne diyoruz? Bu tercüme de, tercüme de pek önemli değil. Arap da olsan bu, böyle biraz yanlış anlayabilirsin. O yüzden biz ne diyoruz? Her zaman söylediğime geliyoruz. Bu kadar Müslüm okuduğun zaman hataya düşüyorsun. Hatta bazen küfri şeyler dahi anlıyorsun. İtiraz geliyor. Al örnek mesela bir tane. Anlatabiliyor muyum? Farklı anlayan var. Adam diyor ki ben dünya semasına inmeyi yıllarca şey olarak anladım. İşte bu bulutları şuralara iniyor Allah. Öyle anlamış adam. Bu yıldızların oralara falan anlatabiliyor musun? Bu bütün bu gezegenler galaksi var ya. Bu gördüğümüz sonsuz insanların insana ulaşabildiği en son nokta daha birinci birinci dünya seması. Dünya semasıdır bu. Bunların hepsi daha dünya seması. Dünya seması nedir? Bu bütün gördüğün galaksiler daha dünya seması. Çünkü Allah ne diyor biz? Dünya semasını yıldızlarla süsledik. Yani bu galaksilerin yıldızların olduğu hepsi dünya semasıdır. Adam işte bu bulut anlamış ya Bu kadar galaksi son. Anladın mı? Bir de Allah Azze ve Celle dünya semasını inerken de arşın üzerindeydi. Dünya semasına inerken de Allah her şeyin üzerindeydi. Nasıl bir iniş bilemezsin. Delil ne? Allah Kur'an'da ne diyor? Teala, Ali, A'la, Mut'a'li. Hepsinin ortak manası var. Mutlak olarak Uluv'da olmak. Mutlak olarak uluda yükseklikte olmak. Ali, la, te A'la, Teala, Mut'a'li. Sen dersen ki bak şimdi. Mutlak olarak Uluv'da olmak. Dersen ki Allah gecenin üçte birinde dünya semasına in, indiğinde... Bir şeyler onun üzerinde kalıyor. Bu ne olmuş olur? Allah'a ulu sıfatından ne yaptın? İptal ettin her şey. Bunu yok mu seleften bu türlü e, hatayı yapan? Çıkmış. Ama müteahirler çıkmış, daha sonradan gelenler. Çıkmış mesela. Ama bunlar hata etmiştir, bu normal. Evet. Biz eskiden yedi sema değil, okullarda falan böyle dünyanın üzerinde işte tabakalar var ya, at <gülüyor> i̇şte bütün bütün bu gördüğümüz galaksi daha dü birinci dünya seması. Buyrak. Şimdi özellikle o o şey için bakmadım ama şey maruftur yani. Teville tevilleri maruf. Mesela i̇bn Hacer'e baktığımız zaman mesela buluyoruz Bari'de veya Bari'ye Fethülbari, o ek olarak şeyde. Onlar da falan buluyoruz. Maruftur o yani. Yani tevil ediyorlar. De, ama mesela İmam-ı mesela o cari hadisi için veya bu tür rivayetler için diyor ki selef'in Selef burada yoruma gitmemiştir. Ama i̇mam Nevi Allahu Alem zahir olan burada müfavvidalığı kastediyor. Bu da kötü bir şeydir yani. Yani Selef içini boşaltmış bunun. Hani diyorsun ki Allah'ın yedi var. Yedi biz ne diyoruz? El. Adam diyor ki yok yet yet yet yani bir mana yok bir kelimedir bu sadece içi boş böyle anlıyorlar işte İmam baktığın zaman görsün şerhlerini işte bu mufavvida onu anlatırken yani keyfiyet olarak mufavvida tabii biz şimdi tavvide nasıl gideriz keyfiyetini Allah'a havale ederiz ama mufavvida bu bizim anladığımız şekilde değil mufavvida diyor ki içindeki manayı da inkar ediyorlar manayı da nef ediyorlar biz manayı ispat ediyoruz Ama keyfiyeti nef ediyor? Ebu Tabii. Adamıdır, bütün hepsi sadece banife değil, bütün selefe bunu nispet ediyorlar. Hı. Çok var geçmişte mutahhirlerden gelip selefene. İbn İbni Teymiyye diyor ki işte mufavvida'nın kavli muaddile'nin kavlinden daha şerlidir. daha şerlidir. Daha şerlidir diyor. Çünkü en azından muaddile ne yapıyor ahi? Evet diyor bunun bir manası var. Ama ben bunun manasını bir şekilde değiştiriyorum, tevil ediyorum. Mufavvida mananın manayı da nefediyor. Manası yoktur diyor. Mesela biz diyoruz ki istivanın manası ne? İşte uluvda olmak, yükseklikte olmak. Manası. Ama nasıl Allah yüksekte? Yüksekliği nasıl? Onu Allah'a aval ediyoruz. Anladım. Ama manayı ispatlıyoruz. Evet. Bunlar diyor ki yok manası diyor. İstiva ne? Bilmiyor. İstiva istiva. İşte. Aynı şey gibi bak şimdi. Mondrest ne demek salladım? Ne demek? Yok bir manası işte bunun gibi. Mondrest bir kelimedir. Ama manası bunun gibi. İstiva böyle yani. Aynı hiç sanki mesela istiva bak işte gelmiş elifsin sin, e, te, vav illet harfi bir araya gelmiş. İstiva kelimesini oluşturmuş. İşte bu kelimeler bir araya gelmiş böyle bir şey oluşturmuş, lafız oluşturmuş ondan ibaret yani sanki. İmam Malik işte buna reddiye veriyor. Şimdi bunu neye nispet ediyorlar Akhi? Selefe. Doğru mu? Selefe. Selefin mezhebi bu. Bakın İmam Malik ne diyor? İstiva'ya sorduğunda ne diyor? İstiva ne diyor? Meçhul mü diyor? Malum. Malum. Ha? İstiva malum. Demek ki malum. Neyi malum? Yani Arap dilinde, dilde nedir? Ama vel keyfu meçhul. Keyfiyetinin meçhul olduğunu söylüyor. Buyurun. Şey, yanlış anlaşılın. Yani bu halife bunu, yani muhavvidayı reddediyor yani. yani Allah semadadır, semayı yerde midir? Gökte. Tabii. Mi? Tabii. Tabii. İşte o yüzden diyorum ya selefin... Evet. Selefin mezhebi değildir yani muhavvidalar. Bakın onlar genelde hep şu lafızları getirirler. Zaten bu... Ee, en son şeylerde de biz konuşmuştuk hatırlarsın müfavvidalı. bu yeni asrın bir numaralı gündemini oluşturacak bizim bu asrımızın. Acayip derecede şu an yayılmakta ve selef müfavvidalıdır diye bazıları inanmakta, bazıları da inandırmaya çalışmakta, yani kandırmaya çalışmakta. Seleften onlarca lafızlar var ahi. Maalesef bunu insanların gözünde delil olarak göstermeye çalışıyorlar. İşte emirruha keme caet lafızları var hep. Bu isim sıfat naslarını geldiği gibi geçiştiriniz. Amel, şey Ahmet ibn Hanbel'den hatta manası şekilde geçiştiriniz var. Seleften işte bunu del bak işte Selef demiş ki bunların manası yok. Ama senin biraz önce söylediğin Ahmet ibn Hanbel'in söylediği o lafız sıva malumdur. Ee, bu aslında bunun çok değil. Değil. Malum. Vallahi. Bak şimdi ona sana şöyle de yaklaşabilir bilat mesela. der ki oradaki işte malumu anlatıyorlar tamam yani diyorlar ki evet istiva malumdur ahi. yani nedir malum istiva Kuranda vardır yani hani ayet olarak malumdur ama manası yani. yok anladın mı yapıyorlar ama mesela anladın mı yani yapıyorlar şimdi onu onu yapar iki bidat eler zaman nedir dedik bidat eler imam mali takmam der Şas kalmıştır sellif arasında ama daha daha geniş anlamak için bak ahi. olaya şimdi ne diyorlar bunlar Ru herkem acayet geldiği gibi alın bir lafız neyle gelir Nasıl? Manasıyla gelir. Manası. Bir lafız yani Arap bir lafzı bir şeye koyarken lafız ne ifadesin etsin diye koyar? Bir mana ifade etsin. O zaman lafız manayla beraber mi gelir manasız mı gelir lafız? Manayla. manayla. He, o zaman geldiği gibi geçiştirin dediği zaman. Yani ne? Sen eğer sadece buna lafız dersen sen geldiği gibi geçtirmemiş olursun. Geldiği gibi geçtirmek için manayla beraber geçtirmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Buraya işgal. Tabii lafız lafı zaten bir manaya, manaya delalet ya. etsin diye konmuştur. Senin mesela şu göz kaş e, vesaire saçtan oluşan bu or organa ne ismi vermiş Arap? Ra'as kelimesi vermiş. Ra'as kelimesini vermiş lafzını bir manaya delalet etsin diye. Nedir o bana? İşte Şimdi insanın insan, içinde göz olan, kaş olan işte insanın bir uzvu. Bir de Allah'ın zaten manasız bir laf kullanmasının laflarına da yakışmaz. biz insana bile diyoruz ki konuşmuyoruz. Zaten Şeyhül İslam o yüzden diyor. Yani bunlar diyor. O yüzden diyorlar ki e ehlü't diyorlar selefe. Tecil ce cehalet ehli. Ama bunu övgü manasında söylüyorlar. Yani ne? Manasını bilmeyiz biz bunu. Yani techil hele cehalet ehli gibi. O yüzden e, İbn Teymiye bunlarla çok güzel e, bu mesela İbn Teymiye'nin bunlara reddiyesine bakmak için birçok kitabım var. En güzel kitaplarından bir tanesi. muhtasar da olsa çok güzeldir. Kaidetül Murrakeşiyye diye bir kitabı var İbn-i Onu okuyacağız yani ileride. Niyetimiz var. Okutmak istediğimiz metinler arasında inşallah. Orada Mufavvidayı güzel rediyeler var. Başka yerlerde de var. Yine Tedimuriyye'de de bakılabilir. Var. Yine Mecmur Fetavanı Sayır yerlerinde. Ee, ondan sonra Dert-i Tâhid-i Akılvanı Akıl'da var. Min Hacı de vesaire. Kardeşim, demek herhalde. Bu Mufavide ya, olmadığına devirdir. Bu hafidaları reddiye bağımından söylemiştir diyorsun. Güzel. İmni getiriyor onu. O kitabında okudum. O lafı getiriyor. Evet başka soru var mı dersle alakalı? Allah razı olsun. Wallahu alem as-salallahu ala Muhammedin ve ala